Aşağı şiddetli hocamız Edebiyat Fen Fakültesi Fizik Bölümü <gülüyor> Astrofizik bölümünden hocamız. size bugün kara deliklerle ilgili konuşma yapacak. Kendisine katılır için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, Işığı biraz azaltabiliriz. Bütöre isyan sınıfı yok. <gülüyor> ekranda da görüyoruz bunu Bugün size kara deliklerden ama özellikle de Gökyüzlerinin merkezinde bulunduğunu sandığımız süper kütleli kara delik denilen cisimlerden bahsediyor olacağım. Bu cisimler benim doktora çalışmamda da çok önemli bir yer tutan cisimlerdi. Hala da çalışmalarım o yönde devam ediyor. Şimdi o oh, renklerimiz yok olsun. neyse renk dair ama önemli değil. Ee, Karadelik diye bir şeyden bahsetmeden önce, tabi önce onun ne olduğundan bir bahsetmek lazım. Yani gözlemsel örneklerini vermeden önce vesaire. Bu karadelik acaba nedir diye siz bir matematikçiye soracak olsanız, bir fizikçiye soracak olsanız ya da bir astrofizikçiye soracak olsanız bundan alacağınız cevaplar farklı farklı olacak. Belki benzer fiziksel bir şeyden bahsediyor olacaklar ama kullanılan terminoloji, kullanılan dil birazcık farklı olacak. Ben o hala astrofizik çalışmaları yapan bir insan olarak astrofizik perspektifinden kara delik ne demek ondan bahsetmeye çalışacağım ve astrofizikte kara delik dediğim şey evden evrende astrofizik süreçler sonucu oluşabilen kara deliklerden bahsediyor olacağım. Yani bu süreçler işte kütleli yıldızların kendi üzerine çökmesi olabilir ya da yok adı merkezlerindeki kara delikler için e, çarpışmalar sonucu oluşmuş bir takım süper kütleli kara delikler olabilir. Şimdi bu perspektiften baktığınız zaman aslında kara deliği tanımlayan çok böyle hani jenerik aklımızda kalabilecek birkaç tane ifade var. Bunları da ben yeniden tekrarlamak istiyorum. Kara delik dediğimiz şey astrofizik çerçevesinden baktığımızda da öyle bir nesne ki ondan ışık bile kaçamaz. Belki buna benzer cümleleri zaten bir sürü yerlerde duymuşsunuzdur. Bu ne demek peki? Bu şu demek. Şimdi elinizde belli bir kütlesi olan bir cisim olsun. Bu cismin oluşturduğu çekimsel alanın uzaklaşabilmek için o cisme vermeniz gereken belli bir hız var. Bu aynı işte dünyanın dışına roket fırlatırken de ona bir ilk hız vermeniz gerektiği gibi. O cismin, o e, kütleli cisimin... E, çekimsel alanından kurtulacağı hız da kaçma hızı denir ve o kaçma hızı işte orada gördüğünüz o çok basit denklemle ifade edilen bir şey. Şuradaki şey şu kaçma hızı, şu karekök işareti. Bu çekim sabiti, şu m cismin kütlesi yani o merkezde etraftaki maddeyi kendi yakınında tuttuğunu tahmin ettiğimiz kütlesi şurası da o kaçılmaya çalışan yüzeyin yarıçapı. Tamam? Bölü işareti mi oluyor? Evet. R. O M bölü R, bölü işareti. Böyle kütlesi bir cisimden, eğer cismin yarıçapı da bu kadarsa, şu kadarlık bir hızla kaçabilirsiniz demek. Bu kara deliklere de uygulanabilir bir şey. Eğer oradaki M dediğiniz şeyin yerine bir kara deliğin kütlesini koyarsanız, o durumda görüyorsunuz ki bir kara delikten kaçmak için. Cismine sahip olması gereken hız ışık hızını geçebiliyor. Zaten kara deliğin yarı çapı denilen bölgeyi de tanımlayan şey işte şuradaki yüze yarı çapı. Yani şu V kaçış yerine ışık hızının değerini koyarsanız şu M yerine de sizin bahsettiğiniz cisim olan kara deliğin kütlesini koyarsanız ki bu yıldızsal kara delikler için işte 3-5 güneş kütlesi olabilirken Gök için de 10 üzeri altı yani milyon ya da milyar kere güneş büyütüsü olabilir. O zaman şu denklemi r için çözdüğünüzde bulacağınız şey size o kareliğin yarı çapını verir. Aslında e, şey bir komik Hı -hı. şey aslında bu biraz zayıf kalıyor. Karedekte daha da vahim bir şey var yani bu çünkü. Hı -hı başkonzu nereye şey son attığım zaman öyle biz de hatırlıyoruz ki buradan çıkar gider hı hı. Değil mi? Işık hızı en büyük hızsa öyle bir şey ki o merkezden attığında ışık dahi kaçamıyor. Değil mi? Ama aslında e, durum böyle değil. Çünkü değil. şey ışık polisi dönüyor Siz, evet. Çünkü ben onu çok yavaş hı hı. Bir hızla bir roket koysam altına yavaş yavaş hıza böyle hı hı. çıkabilir. Aynı şekilde karelektörde de şey düşünebilir bir e ışık gitmesen de yavaş hızla giderim. Yavaş yavaş kara deliğe çıkarım diye düşünebilirim. Oysa ışık konisi tekiliğe yönlü ondan dolayı. Şöyle bir şey doğru söylüyorsun. zaten hani bir önceki slaytta şu ayrımı yapmamın sebebi o bahsettiğim türden tartışmaların içine hiç girmemek. Sadece bizim bugün evrende gözlediğimiz basit kara delikler ne oluyor bunun hakkında çok basit bir şey Fikir vermekte Doğru söylüyor özgür Yani aslında bu kara delik denilen şeyi Bir fizikçi bakış açısıyla inceleyecek olsam o söylediğin şeylerin Hepsini anlatarak ilerlemek Gerekiyordu ama gene de O uyarına rağmen O şeyi kullanmayacağım O dili kullanmayacağım Burada tek anlatmak istediğim şey Bir kara deliğin kütlesi diye bir şeyinden Bahsedilebilir O kütle o cismin nasıl oluştuğu Sonucunda bize Söylenen bir şey 3-5 güneş kütleli bir kara delik diye bir şey duyduysanız bu yıldızların ölüm sonucu oluşmuş bir kara deliktir. 10 üzeri 6-10 üzeri 9 kütleli kara delik diye bir şey duymuşsanız bunlara da süper kara delikler ya da süper kütleli kara delikler denir. Ve gene de şurada çok basitçe gösterilen şekliyle o cisimlerden ister 3 güneş kütleli olsun ister milyon güneş kütleli olsun ee, o cisimlerden kaçma hızı ışık hızına yakın. Dolayısıyla da oraya ışık hızı diye bir şey koyduğunuz zaman o kara deliğin yarı çapından bahsedebilirsiniz. İşte buna da zaten Schwarzschild yarı çapı deniyor. Biraz önceki gördüğünüz denklem R için çözüldüğünde şuna benzeniyor. benziyor. Bu Schwarzschild yarı çapı denilen bir şey. Kara deliği fiziksel çapı gibi düşünebilirsiniz aslında. Ve bu iki... yarı çap... Olay ufku denilen şeyin, kara için sınırını belirleyen bir yarı oluyor. Şimdi siz herhangi bir nesneyi bu Schwarzschild yarı çapının içine kadar sıkıştırabilirseniz o cisminden kara delik yapabilirsiniz. Dolayısıyla illa burada yıldızlardan, işte Dürk merkezlerinden şundan bundan bile bahsetmeye gerek yok. Örneğin işte dünyanın kütlesi ee, şu kadar, yarı çapı da bu kadar. O zaman eğer bu kütleyi şu kadarlık bir yarı çapın içine sıkıştırmayı becerebilirseniz, 9 milimetrenin içine sıkıştırabilirseniz dünyanın bütün kütlesini o zaman dünyadan bir kara delik yaratabilirsiniz. Ya da eğer güneşin ki kütlesi şu kadardır, şu anda bildiğimiz yarı çapı da budur. Bu yarı çap yerine bütün bu kütleyi 3 kilometrelik bir yarı çapın içine sıkıştırırsanız o zaman güneşten de bir kara delik yaparsınız. Benim yarı çapımı 1 metre alın. Benim kütlemi de eğer Schwarzschild yarı çapının içine sıkıştırırsanız, benden de keredelik yaparsınız. Dolayısıyla bunlar aslında o kadar da egzotik cisimler değil. Sadece mesele, acaba o kadar büyük kütleyi o yarı içine nasıl sıkıştıracağız? Çünkü e, cisimlerin kütlelerini Oluşturan işte bir takım parçacıklar var vesaire ve bunları böyle canınız istediği kadar birbirinin yanına getiremezsiniz. Sıkıştırma dediğimiz şey de o. Değil mi? Şimdi siz böyle bir dağılım göstererek oturursunuz. Sıkışın desem ne yapacaksınız? Birbirinizin yanına doğru ilerlemeye başlayacaksınız. Ama işte bunu e, her cisim için <gülüyor> bir kara delik oluşturacak kadar yapamazsınız. O yüzden de hepimizden birden bir kara delik oluşturmak o kadar kolay bir şey değil. Son günlerde belki işte bu Sern'de yapılan deney sırasında acaba e, deneylerde kara delik ortaya çıkacak mı çıkmayacak mı türünden şeyler duymuş olabilirsiniz. Gerçekten de belki oradaki çarpışmalar sırasında ömürleri değil çok kısa olan onlara mikro kara delik deniyor ve hiç bahsedeceğim bir şey değil. Ama o tip şeylerin olma olasılığı olabilir. Ben yine döneceğim astrofizik kısmına yani Sern'deki e, İnsan eviyle kurulmuş laboratuvarda oluşturulan kara deliklerden bahsetmeyeceğim ve de, evrende uzayda acaba bu cisimler nasıl oluyor, onlardan bahsedeceğim. Mesela kütle çekimsel çökme diye bir kavram vardır astrofizikte. O kütle çekimsel çökme yani bir cismin bütün kütlesinin kendi üzerine çökmesi bir kara delik oluşturmaya yeterli bir sebep. Bu astrofiziksel kara delikleri de biz böyle tabi astronomlar gruplara ayırmayı çok severler. Hala da neredeyse bir sınıflama bilimi bile diyebilirim ben astronomiye bu anlamda. Çünkü çeşit çeşit bir sürü nesneler vardır, objeler vardır. Onların ne olduklarını anlamak için biz boyuna sınıflarız. Bu çok sevdiğimiz bir iş. Karadelikleri de işte öyle sınıflıyoruz. Bu astrofiziksel karadelikleri. Biri yıldızsal karadelikler. Biri de işte o gökyada merkezlerinde bulunan karadelikler. Bu yıldızsal karadeliklerin Oluşumu genellikle başlangıçtaki kütleleri 10 güneş kütlesinin üzerinde olan yıldızların ömürlerinin sonuna gelmesiyle oluşuyor. Ömürden kastettiğim şey de şu. Bu sarı şey bir yıldız olsun. Normalde o yıldız gündelik yaşantısına devam ederken diyeyim, yani ömrünü sürdürürken onun içinde bir takım nükleer tepkimeler meydana gelir. Bu nükleer tepkimeler şu dışarıya doğru oklarla gösterdiğim şey o cismi kendi üzerinin üstüne doğru çökmekten yani içeriye doğru oklarla gösterdiğim şeyden e, alıkoyar ve ikisinin arasında böyle bir denge vardır. Bu nükleer tepkimeler o şekilde devam eder ki bir takım elementler birleşir başka elementleri oluşur. O başka takım elementler birleşir başka elementleri oluşturur ta ki demir oluşana kadar. Demir öyle bir elementtir ki ondan sonra periyodik cetvel diye bir şey belki görmüşsünüzdür. Oraya hatırlayın. Ondan sonraki elementleri oluşturmak için artık demir dışarıdan enerji almak ister. Fakat elinizde böyle bir enerji kaynağı olmadığı için o zaman yıldız nükleer tepkilerinin sonuna gelir. O nükleer tepkilerinin sonuna geldiği zaman da kendi kendisinin üstüne düşmesini engelleyecek hiçbir şey kalmaz. İşte yıldızsal kara delik denilen şey böyle oluşan bir şey. Peki şimdi yıldız e, bu kara deliklerden, yıldızlardan oluşmuş olsalar bile e, ışık gelmiyor. Işık kurtulamayacaklar. Yani. Peki o zaman ben nereden bileceğim bu söylediğim şeyin doğru olup olmadığını? Bunları bir şekilde gözlemleyebilmek istiyorum ben. Onun için işte ancak dolaylı gözlemler yapabiliyorum. O da şu demek. Evrende yıldızların büyük bir çoğunluğu Doğdukları zaman o da içinde bulundukları molekül bulutunu vesaire bir sürü özelliğinden kaynaklanmak üzere böyle tek başlarına doğmazlar. İkiz doğarlar ya da üçüz doğarlar vesaire ve o ikiz ve üçüzlerin her biri birbirinden farklı kütlelere sahip olabilir. O birbirinden farklı kütlelere sahip olan yıldızlar farklı sürelerde evrimleşirler ve oldu ki o yıldızlardan bir tanesi kara delik oluşturdu. Diğeri hala normal bir yıldız ve bunlar bir ikiz de, bunlar ikiz demek belli bir e, merkez etrafında ortak bir ürün hareket yapıyorlar. İşte o hala yıldız olarak normal bir yıldız olarak hayatına devam eden yıldızdan bu kara deliğin üstüne madde akmaya başlayabilir. Maddeden kastedilen şey de gerçekten yıldızın o dış kısımlarında bulunan yıldızın kendi maddesi kara deliğin üstüne akmaya başlayabilir. Kara deliğin üstüne doğru Akarken, kara deliğe yaklaştıkça hızlanır, hızlandıkça ısınır. Bu tip bir süreç de bizim x ışını dediğimiz, günlük hayatta bile du duyduğumuz bir ışınıma sebep olur. İşte biz mesela kara deliklerin bu şekilde dolaylı olarak varlıklarından haberdar olabiliriz. Direkt tek başına evrenin bir yerinde sallanıp duran bir kara deliği tespit edemeyiz. Ama bu şekilde eğer civarında dolanan başka şeyler varsa üzerine madde akıyorsa vesaire o zaman diyebiliriz ki ha, evet burada bir kara delik olma ihtimali var. Peki ama şimdi farzlarım ki hiç etrafında yıldız yoksa Hı -hı. tek başına bir kara delik saptamak mümkün değil diyorsunuz. Evet. O zaman uzayda ne kadar var bunlardan? Yani tek başına olan kara delik? Onu da e, gene dolaylı olarak teorilerimiz, modellerimiz bize söylüyor. Onu da şundan söylüyor. Geçen hafta Özgür'ün anlattığı tipte e, Geçen hafta Özgün'ün anlattığı çalışmalar vardı. Yani gerçi o epey teorik kısmından bahsetti. E, sayısal bir takım simülasyonlarda biz aslında evrende ne kadar aşağı yukarı madde olmak zorundaydı bunun hakkında bir şey söyleyebiliyoruz. Ondan sonra yerel evrende yani etrafımızdaki fiziki koşullara bakıp <gülüyor> evrenin daha başka dönemlerinde acaba bu durum nasıldı? Ona çevirebiliyoruz. Ondan sonra da diyoruz ki, ha, olsa olsa kütlesi 10 Güneş kütlesinden büyük şu kadar yıldız vardır. Ben biliyordum ki bunu teorik olarak gösterebiliyorum. Yıldızın kara delik olması için kütlesi işte 10 Güneş kütlesinden fazla olması lazım. E ben evrendeki 10 Güneş kütlesinden fazla yıldızların sayısını aşağı yukarı tespit edebiliyorum. O zaman da diyorum ki, ha, eğer ben bunların hepsini görmüyorsam ya bunlar öldü ya da işte bu şekilde kare delik oldular. Aşağı yukarı o saptamayı yapabiliyorum. Hatta o saptamayı yapmamız bir ara gerekti de çünkü gene Özgür'ün geçen hafta bahsettiği türde acaba bizim bu göremediğimiz karanlık madde denilen şey e, kara delikli olabilir miydi? Mi? Diğer bir soru geldi insanların aklına. Onu araştırdılar ve fakat orada da gördüler ki Evrendeki kara delik yoğunluğu yani toplam ne kadar kara delik olması gerektiğini hesapladığınızda o karanlık madde çalışmalarından e, eksik kalan kütle doldurulamıyor. Dolayısıyla yani bütün o göremediğimiz kara delikleri hesaba katsak bile karanlık madde ya da göremediğimiz bir madde diye kara delik olmayan başka bir tür bir şeyler hala var olduğunu zannediyoruz. Belki de onlar başka türlü parçacıklar vesaire. Ama böyle bir olasılık vardı. Şimdiye kadar anlattığım şey işte dediğim gibi bu yıldızların tamamen merkezlerinde olup biten nükleer tepkimeleri artık bir yerden sonra devam ettirememeleri sonucu kendi üzerlerine çökmesinden kaynaklanan bir şey. Bir de böyle tek tek yıldızlar gibi olmayan adalar dediğimiz bir şeyler var. Mesela işte Samanyolu Gökadası diye bir şey duymuşsunuzdur. Gökada denilen şey bütün bu yıldızların, gezegen sistemlerinin, onlar arasındaki molekül bulutlarının vesaire hepsinin bir arada böyle çekimsel bir denge içinde durduğu kocaman bir sistem. Biz de böyle bir sistemin içinde yaşıyoruz. Buna da Samanyolu Gökadası deniyor ya da galaksisi deniyor. İkisi aynı şeyler. Ve bu galaksilerden gene evrende çok çeşit var. Morfolojik olarak, biçimsel olarak çeşit çeşit galaksiler var. Mesela işte şuradaki resimlerde kendini e, aynen de o ismi vermemizi hafız çıkaracak bir biçimde sarmal gökadalar diye bir tip gökadalar var. Görüyorsunuz işte buralarda böyle sarmal sarmal kolları var bunların. Bunlar gökadalardan bir tipi. Ondan sonra eliptik gökada diye bir şey var. O da gördüğünüz işte böyle yuvarlanmışlar, böyle kolları olmayan vesaire bir kadınlık var. Bir de dedim ya biz sınıflandırmayı çok severiz. O sınıflandırmayı yaptıktan sonra geriye kalanlar var, Bir şeye benzemeyenler. Bunların hepsinden var. Bunların kendi iç dinamikleri birbirlerinden çok farklı çok değişik değişik özellikler gösteriyorlar. İşte yıldız oluşturma oranları farklı, metal bollukları farklı, yaşları farklı, şuları farklı, buları farklı ve fakat ortak bir yönleri var. O da büyük ihtimalle farklı farklı tipte olan gökadaların hemen hepsinden, hemen hepsinin merkezinde birer tane dev karadelik oturuyor. Buna bizim kendi gökadamız da dahil bundan biraz sonra bahsedeceğim. Biz kimi gökadaların merkezine baktığımız zaman orada gökadanın geri kalanının ışıtmasının tamamen e, yüzlerce katı ışıtma değerinde bir takım parlamalar görüyoruz. Ondan sonra şurada gördüğünüz gibi jet denilen böyle bir takım maddelerin fırlatıldığını görüyoruz. Tam da gökadanın gerçekten merkezi kısmından ve bunlar o biraz önce söylediğim Farklı farklı tip gökadaların merkezlerinde görülebiliyor. Sarmallarda da görülüyor, eliptiklerde de görülüyor. Bu galaksiler birbirinden çok farklı şeyler olmasına rağmen. İşte şunun gibi merkezleri çok parlak olup da merkezden bir şey fırlatılan gökadalara aktif gökadalar deniyor. Zaten ismin onun ne olduğunu söyleyecektir. Orada bir aktivite oluyor, bir şey oluyor o galaksinin merkezinde. Bu da çok şematik olsa da bu galaksilerin merkezinde, aktif galaksilerin merkezinde ne olduğunu birazcık olsun özetleyen bir şey. Şu anki inanç diyeyim ya da şu anki bilgilerimiz onu gösteriyor ki diyeyim. Bu aktif gök hemen hepsinin merkezinde şuradaki yuvarlak siyah şeyde gösterilen bir tane süper kütleli karadelik var. Süper kütleli demek kütlesi güneşin kütlesinin milyon ila milyar katı arasında demek. 20 milyar güneş kütlesi. O da bir milyon güneş kütlesi demek. Ondan sonra o karadeliği çevreleyen şöyle şurada rengini hiç güzel göremediğiniz kırmızı olması gereken ama aslında fark etmeyen düz bir yapı var. Şu masanın üstü gibi. incecik. Öyle bir yapı var. Ondan sonra bir de bunları çevreleyen böyle içinde işte bir takım e, toz bileşenleri bulunan, gaz bileşini bulunan böyle e, şeylerden, kırımlardan gidip arada aldığımız o donut denilen bir şey vardır ya, ona benzeyen daha şişkince bir yapı var. Ve biraz önce gösterdiğim türden o galaksilerin merkezlerinin parlamaları, ışıldamaları, jet fırlatmaları bunların hepsinin bizde Sebebi işte şuradaki disk dediğim yapıdan yani o masanın düzleri gibi dümdüz olan yapıdan aşağı yukarı dümdüz olan yapıdan kara deliğin üstüne maddenin düşmesi. Öyle bir takım süreçler oluyor ki o disk yapıların içinde o disk yapının maddesi kara deliğin üstüne doğru akıyor. Kara delik bu şekilde besleniyor. Buna kara deliğin beslenmesi deniyor. Çünkü gerçekten de o diskin üzerinde bulunan maddeyi yavaş yavaş Kara deliğin üstüne akıtıyorsunuz ve kare deliğin kütlesi zamanla artıyor. Burada e, güncel astrofizikte akılları kurcalayan problemler var. Bunların ne olduğunu böyle çok e, basitçe size söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi örneğin bu aktif gökada dediğimiz şeyin <gülüyor> ne şekilde sınıflandırıldığı, hani dedim ya sınıflandırmayı seviyoruz. Bizim o cisimlerden bastığımıza çok bağlı o da şu sebeplerden dolayı şu etrafta senin doğan at vardı ya eğer bir gözlemci şuradan bir yerden bakıyorsa şu içeride daha incecik diz gibi olan yapıyı ve onun taraf olduğu bir takım şeyleri ışımaları şunları bunları göremiyor o zaman buna diyoruz ki biz ha, şu tip bir aktif gökadaya bakıyoruz yok eğer mesela şuradan bir yerden bakıyorsa gözlemci o zaman içeride olan bütün her şeyi direkt görebiliyor o zaman diyoruz ki bu başka tip bir aktif gökreder vesaire. Dolayısıyla... Jettim bu jet nasıl oluşuyor? Jetin nasıl oluştuğunu bilmiyoruz. Şöyle oluyor, büyük ihtimalle bu diskin içinde e, ilk oluşumundan beri kalan manyetik alan diye bir şey var. Yani mıknatıslık gibi düşünebilirsiniz. O manyetik alanlar büyük bir ihtimalle madde kara debinin üstüne doğru yaklaştıkça... E, kendi alan çizgileri etrafında maddenin hareketlenmesine ve henüz sebebi bilinemeyen bir mekanizmayla aşırı hızlanmasına sebep oluyor. İşte o zaman da madde kara deliğin üstüne düşeceğine kara deliğin çok yakınına kadar gidip oradan e, inanılmaz hızlarda, ışık hızına yakın hızlarda fırlatılıyor. Bu, bu mu acaba? Bu mu acaba? Koezerler tabii işte dediğim gibi bu cisimleri farklı farklı yerlerden baktığınızda bunlara farklı farklı isimler veriyorsunuz. Koezer denilen şey de bu aktif yokadaların bir sınıfı, belirli özellikleri var. Diğer sınıf aktif yokadalarda olmayan mesela işte radyo gözlemlerinde çok parlak görünüyorlar. Ve kara delikleri genellikle şuraya yakın yani çok kütleli. Ee, onun gibi ama yani şey, sınıf olarak evet aktif gökadalar sınıfına düşen bir cisim bu. Tamam. Ee, dediğim gibi evet bu cisimlerin kütleleri böyle milyon milyar güneş kütleleri olabiliyorlar. Bu karadelikler de ancak çok dolaylı gözlemler sayesinde tespit ediliyor. Çünkü gene benzer şekilde onların da merkezinden aslında hiç ışık almıyoruz. O yüzden de çok e, dolaylı gözlemler yaparak bunlar oralarda olduğunu tespit edebiliyoruz. O dolaylı gözlemle işte biraz önce bahsettiğim disk gibi bir yapıdan eğer o kara deliğin üstüne madde akıyorsa örneğin onun hareket hızından belirleyebiliyoruz merkezdeki cismin kütlesini. Ya da Sadece ve sadece Samanyolu'nun merkezinde olmak üzere kare deliğin çok yakınındaki yıldızların hareketini gözleyebiliyoruz. Başka gökadaların merkezlerinde kare deliklerin etrafındaki yıldızları göremiyoruz. Bu teknik bir problem. Oralara kadar e, bakabilecek çözünürlükte aletlerimiz henüz yok. Tek tek yıldızları seçemiyoruz ama bunu Samanyolu'nda yapabiliyoruz. Bu gökada merkezindeki süper kütleli kara deliklerden bahsederken birkaç tane ölçeksel büyüklüğü e, akıllı tutmak gerekiyor. Şu benim kara deliğim olsun mesela. İşte Schwarzschild yarıçapı diye ta en başta belirlediğim şey aslında bu kara deliğin yarıçapını veriyor gibi düşünebilirsiniz. Ondan sonra başka bir uzaklık var, birazcık daha uzakta görüyorsunuz. O gell yarıçapı adı verilen bir şey. Gelgisayar yırçak öyle bir yer ki, karadeliğin etrafında bir cisim karadeliğe doğru yaklaşmaya başladıkça ancak şundan daha yakınsa karadeliğe yavaş yavaş parçalanmaya başlar. Bundan daha uzak bir yerlerde ise karadelik o cisme hiçbir şey yapmaz. Örneğin şimdi güneşi biz olduğu yerden pat diye kaldırıverseydik, onun bulunduğu yere de aynı kütleli bir karadelik otursaydık. O yarıça, şurası, dünyanın yörüngesinin o kadar dışında bir yerde ki bize hiçbir şey olmazdı, etkilenmez. Dolayısıyla karadelikler öyle etraflarındaki her şeyi yutmuyorlar. Galaksilerin kendilerini hele hayatta yutmuyorlar. Ancak şu kadar yaklaşırsanız yavaş yavaş sizi parçalamaya yemeye başlıyorlar. Ama burası da karadeliğe gerçekten çok yakın bir şey. O merkezdeki kara deliğin kütlesine bağlı bir şey. Bir de yaklaşan cismin kütlesine bağlı bir şey. Sabit değil. Hayır sabit bir şey değil. Her kara delik için aynı şunun olduğu gibi, bunun ve bunun olduğu gibi şu ölçekler kara deliğin kütlesine bağlı. Kara delik ne kadar kütleliyse, kütlesi ne kadar büyükse bu yarış o kadar Büyük. Yani etki alanları o kadar daha fazla. Sayısal örnek verebilir misiniz? Mesela 10 üzeri 9 güneşin demek iki örneklerin verdiniz ya. 10, Hı -hı. 9 güneş bir bir üzeri, ee, 10 üzeri 9 güneş büyüklüğünde bir kara delik nedir mesela? 10 üzeri 9 güneş büyüklüğündeki bir kara delik için bu yaklaşık işte dünya güneş arasındaki uzaklık gibi bir şey. Siz uzak değil miyorsunuz? Efendim. Çok uzak değil ya. Yani. 10, 10 üzeri 10 9 çok büyük. Ama 10 üzeri 9 çok büyük. Yani 10 üzeri 9 demek. 9 milyar güneş kütlesi demek. Şu anda bizim güneşimiz bir güneş kütleli. Onun yerine 10 üzeri 9 yani milyar katında bir kütleye sahip olan kara delik koysaydık ancak etkilenen. Yani gökadaların %50'i kadar. Evet yani, yani. gökadaların toplam kütleleri zaten 10 üzeri e, 10, 10 üzeri 11 civarında. Bu kütleler gerçekten çok büyük kütleler. O kara delik boyu nasıl olurdu? Boyu derken? Schwarzschild yarı çapımı. Evet, çapımı. Evet. E, i̇şte o da ondan bir miktar daha küçük. Şimdi aklımdan hani o kare köklü falan işlemi yapamayacağım. Ama e, o sayıları şey için vereyim. Bizim Samayolumuzun merkezindeki için kara delik için vereyim, Onlar biraz daha aklımda. O 10 üzeri 9 değil. Yani milyar değil ama milyon güneş kütleli bir kara delik. Örneğin işte onun için e, o şuradaki yarı çap dünya güneş uzaklığının yüzde eee bir kaçı kadar. Nerede o paradelikteki Samanyolu'nu göstereceğim onu. Merkezinde. Merkezindeki güneşte çok mu? bir güneş var diye. Hayır, şöyle bir dakika. Bir cismin iki ucu arasındaki çekimin çok farklı olmasından oluşuyor değil. Yani bu zaten isim olarak da belki bir şey çağrıştırır. Bir gelgit etkisi. Hani şey suların aydan dolayı yükselmesi gibi. Şimdi şöyle bir evet. yani Cisim alın, bu bir yıldız olsun, şurada da bir delik olsun. Şimdi bu cisim yeterince delikten uzaksa etrafında yörünge hareketi yapabilir, şunu bunu yapabilir, çok ilginç bir şey olmaz. Şimdi bu gelgit yarı çapı denilen şeyin yanına doğru yaklaştıkça o cismin çekim kuvveti öyle bir etki uygulamaya başlar ki cismin şu yüzeyindeki çekim kuvveti ile bu arka yüzeyindeki çekim kuvveti arası, arası birbirinden çok farklı bir hale gelir. O da cismin kendi kendini dengede, evet, böyle tutamayacağı bir hale gelir. Şey olur. evet dediğiniz gibi, sotis gibi uzar. Bir de aynı zamanda yörünge hareketi yaptığı için bir yandan uzamaya, bir yandan dönmeye çalışır. Ve sonunda da büyük ihtimalle parçalanır. Peki, aslında event horizon dediğiniz bu mudur? Efendim? Event horizon dediğim. Hayır, event horizon dediğim, yani olay ufku dediğim şey şurası. Yani orası. Burası olay ufku, bunun içini bilmiyor. Dönmeyen kara delikler için tanımlanması biraz daha kolay. Bir de bazı durumlarda bu kara delikler başlangıç koşulları öyle gerektirdiği için epey bir dönerek doğuyorlar. Yani momentum sahibi olarak, spin sahibi olarak doğuyorlar. Onlar için mesela duran bir kara delikte bu yarıçak buradaysa dönenler için biraz daha dışarıda. Yani etki alanları ya da yarıçakları birazcık daha büyük gibi bir şey. Şimdilik Görmediğimiz şeyin böyle olduğu yerde duran bir paralelimiz. Bu gergin olayını Jüpiter'de gördük aslında. 7-8 yıl önce bir kulüplü yıldız çarpmış. Gergin yani yani dolayı vardı. tabii aslında arada şey. Orada kulüplü yıldız Jüpiter e çok yaklaşınca parçalandı. Evet. Çünkü kulüplü yıldız, yıldızın Jüpiter'e yakın yeriyle uzak yeri aslında çekim farkı çok farklı. Olur. O var ya bizlere var ama çok küçük. Bunu kendi kuvveti evet. otolere ediyor yani. Sadece o işte Atom bile sanırım ki geldi. Ona göre hesap? O işte için yani yaklaşan maddenin <gülüyor> enerjine bağlı, birazcık kendi iç yapısına bağlı. Biraz bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Çünkü çok ilginç bir makale geçen haftalarda Arşiv'e postalandı. Neden ilginç olduğunu da söyleyeceğim ama ondan önce şu etkinin ne olduğunu da söyleyeyim. Bu etki yarıçapı şey ise gördüğünüz gibi daha bayağı bir kara delikten uzak ama yine de o civarın dinamini inceleyecek olursanız, dinamiği derken kastettiğim şey de bu yürüs çapının içinde, şurada bir yerde hareket eden cisimlerin nasıl hareket ettiğini inceleyecek <gülüyor> iseniz şuralara bir yere kadar hala buradaki kara etkilerinden bahsedebilirsiniz. Bunun dışına çıktığınız andan itibaren artık orada karadelik varmış yokmuş, onu galaksi bilmez hiç de sallamaz. Öyle bile diyebiliriz. Ve bu yarıçap o kadar küçük bir yarıçap ki örneğin işte Samanyolu'nun merkezindeki o milyon kütleli e, kara delik için örneğin bir birim diyeyim ben size. Tamam mı? Bunu aklınızda birim olarak tutun. Çünkü birazdan başka bir şey söyleyeceğim. Belki akılda kalacak şey o etki alanının dışına çıktığınızda içerideki şeyin kara delik olup olmadığını bilmezsiniz. Gelgit alanına yaklaşmadığınızda kara delik sizi parçalamaz, size hiçbir zarar vermez. Şuralara kadar gelmediğiniz sürece de kara deliğin etrafında biraz delice doluca da olsa dönüp dolanmaya devam edebilirsiniz. Şimdi bu tip kara deliklerin yani kütleleri çok büyük olan kara deliklerin bazı örnekleri var. Dediğim gibi dolaylı yollarla gözleniyor ve inanılmaz sofistike, zor gözlemler aslında bunlar. Ee, neyse ki doğa birazcık bize bazı durumlarda yardımcı olabiliyor. Mesela bizim laboratuvar fiziğinden bildiğimiz, hatta bugün günlük hayatta bile çok kullanır hale geldiğimiz lazer diye bir şey vardır. İşte evrende bu kara deliklerin çok yakınlarındaki o kara delikleri besleyen disklerin üzerinde de lazere çok benzeyen bir ışının türü var. Onun adı lazer değil, maser ya da Mazer diyebilirsiniz. Çünkü bu işte optik dalga boyunda light'ın kısaltılmasından gelen, arkasında işin fiziğini özetleyen kısaltması var. Bu ise aynı bu lazerin mikrodalga eşlediği yani mikrodalga boylarında olan bir ışınlık türü ve aynı laser gibi bu da böyle kaynaktan çıktığında hemen etrafı küresel olarak dağınan bir ışık türü değil. Lazer gibi ancak bir ee oluştuğu yönde ya da yöneltildiği yönde bir çizgi üzerinde hareket edebilen bir ışık. Ve de tesadüfen bu mazer ışınımı kara delikleri besleyen o disklerin üzerinden salınıyor. Ve eğer tesadüfen yine bize doğru bakıyorsa o ışınım biz onu görüyoruz. Şurada gördüğünüz şeyler kırmızı noktalar olacaktır. Bunlar mavi noktalar, bunlar da yeşil noktalar. Şimdi şurası bir kara delik olsun bir de ki hani düz böyle disk bir yapı var. Bu kara deliği besliyor. Kara deliğin Türkçesinin artmasına sebep olan şey. Bu kara deliği etrafında hareket ediyor. Bir görünce hareket ediyor. Bunu oluşturan bir takım işte moleküller var. Toz parçacıkları da olabilir. Ve biz bu hareketin büyüklüğünü gözlemleyebiliyoruz. Yani bu cisim o etrafında daha doğrusu ortasında, bizim görmediğimiz şeyin etrafında nasıl bir hızla dönüyor, bunu saptayabiliyoruz. O hızı saptadığımız zaman, ki o da işte şu dönme hızı dediğimiz şey. Burası yarı çap, bu zaten büyüklüğe benzer bir şey sizin Şu yarı da, o da şu iki arasındaki mesafe, bu da gözlemlerine bilen bir şey. Yani teleskopla baktığında şu uzaklığı görüyorum ben. Ondan sonra geriye işte kara deliğin kütlesi kalıyor bilinmeyen olarak. Dolayısıyla ben bu galaksinin çok parlak olan merkez bölgesine bakıyorum. Ondan sonra oradaki bir takım şeylerin hızlarını ölçüyorum. O hızlardan da merkezdeki gözle göremediğim kara deliğin kütlesini çıkarabiliyorum. İşte süper kütleli kara deliklerin kütleleri bu gözlemler sayesinde hesaplanıyor. Kendisini görmüyorsunuz. Ama etrafında hareket eden bir şeylerin hareket hızından merkezdeki kütlenin büyüklüğünü çıkarabiliyorsunuz. Bak şöyle de oradaki G'yi, gravity'yi yani ne Hı -hı. olarak alıyoruz? Yani değişmiyor değişiyor. Değişmiyor. Yani dünyadaki gravity olarak ne alıyoruz? O bir sabit. 9 nokta... Evrensel çekim sabiti. G. O, küçük o G. sizin dediğiniz şey. Evet, küçük G, hani bir de büyük G, çekim sabiti vardır. Yine Özgür'ün geçen hafta yazdığı denklemlerinde bu şey, Newton yasalarını yazarken, kaç? 6-67 bilmem ne, 10 üzeri, x-11 belli bir birim şey yani. sisteminde. O sabit, evet. Evrensel. Ama o bile belli değil. Yani bazı iddialar göre değişken olabiliyor. Ama o zamansal bir değişim büyük ihtimalle yani... şey değil. Yani konumsal bir değişim değil ve değişimi çok çok çok yavaş. Evet. Yani evet. burada olup biten süreçleri o GDT değişim eğer varsa bile çünkü olup olmadığımız kesin değil. O bu tip bir gözlem sonucunu etkilemez. Bu çok basit, gerçekten çok basit ama çok net bir gözlem sonucu. Şu bizim bildiğimiz hareket Kepler hareket yasası. O da diyor ki merkezdeki cismin bir nokta kaynaksa onun kütlesiyle orantılı olarak ya da kütlesiyle ilişkilendirebileceğim bir şekilde etrafındaki madde şu hızda döner. İşte ben o hızı ölçebiliyorum. Onu ölçebilecek e, teknik e, olasılıklarım var. Yarıçapı ölçebiliyorum. Yarıya bir tek merkezde olması olası olan şeyin kütlesi kalıyor. O kütleyi de hesapladığım zaman görüyorum ki gerçekten bu milyon ya da milyar güneş kütlesinde bir şey. Dolayısıyla bunun kara delikten başka bir şey olma ihtimali geriye çok fazla kalmıyor. Neden kalmıyor? Çünkü diyebilirsiniz ki belki işte milyon tane bir güneş kütleli şey duruyordur orada. Olamaz mı? Gene toplam aynı olacak. Ama işte öyle olmuyor. Çünkü o milyon tane bir güneş kütleli şeyi çok Küçücük bir alana sıkıştırdığınızda çok kısa bir süre sonucunda onlar birbiriyle etkileşip gene bu kadar kocaman bir kara delik oluşturuyorlar. Dolayısıyla e, bu yapılması çok zor ama yorumlaması çok basit olan gözlemler sonucunda ortaya çıkıyor ki gerçekten de e, en azından yakın evrendeki kara deliklerin varlığından çok şüphe etmemek gerekiyor. Tabi bir sürü yani bir araştırma konusu, konusu olabilecek bir sürü problemler var. Mesela işte ne bileyim şurada hisler benim çizdiğim gibi mi yoksa birazcık daha karadeliğin içine doğru uzanıyor mu uzansa iyi olur. Çünkü karadeliğin içine ne kadar uzanırsa ben oraları görebildikçe o karadilik hakkında o kadar çok daha bilgi edinirim. Mesela artık o zaman klasik fizik çerçevesinde yetinemem de denklemlerini sanki görelilik çerçevesinde yeniden ele alıp o zaman o maddenin davranışını o karadeliğin çok yakınındaki eğri büyülü uzayda yapmak zorunda kalabilirim vesaire gibi. Bir de acaba bu disklerin üstünde oluşan süreçler ne? Bunlar dediğim gibi belki sizi çok ilgilendirmiyor ama Modern astrofizikte kara delik çalışan insanlar ne yapıyor derseniz işte bugünlerde aklımızı en çok meşgul eden problemlerden biri bu. Bir diğeri de bu grafikte gösterilen şey. Bu grafikte şeyi görüyorsunuz. Bir galaksinin merkez bölgesi ama gene de kara delikten epey epey epey uzak. Merkez bölgesindeki cisimlerin hızıyla o cismin, o galaksinin kütlesini görüyorsunuz. Şu aşağı yukarı bu düzsüzlüğü takip edecek olursanız size diyor ki bir, orantı. bir evet bir orantı var bu ikisi arasında. Bakın bu orantının olması çok acayip bir şey çünkü şuralar yani bildiğim ya burada bir takım objelerin kızları gösteriyor. O kızların alındığı uzaklıklar bugün kadalarda. Şuna geri döneyim. Şu etki yarıçapı vardı yani. Ya eğer burada gösterecek olsam, şuralarda bir şey. Yani ben gözlerimi bu kadar uzakta yapıyorum kara delikten. Prensipte kara deliğin artık hiçbir şekilde galaksinin geri kalanına bir etkisinin olmaması gerektiği bir yerde bir data alıyorum. Ondan sonra gidiyorum onu ta işte o merkezdeki kara deliğin kütlesiyle ilişkilendiriyorum. Bir şekilde bir de bakıyorum, bunları ilişkili çıkıyor. Bunun böyle olması çok şaşırtıcı. Üstelik şurada görüyorsunuz bu kütle burada düşük kütleli cisimler var. Yani 1 milyon civarında güneş kütlesi olan burada 10 milyar güneş kütlesi olan cisimler var. Gördüğünüz gibi bu evrenin üzerinde her yerde gözlemlenmiş birer gökada var. Yani bu gökadalar büyük ihtimalle benzer şekilde davranıyorlar ama sebepleri belli değil. Yani kara delikler hiç olmaması gerektiği uzaklıklarda bile galaksilerin önemli etkiliyor. Bunun da e, neden böyle olduğu çok açık bir soru. Bu çalışma şurada isimlerini gördüğünüz iki grup tarafından 2000 senesinde yayınlandı. Çok da komik bir biçimde yayınlandı çünkü şurada gördüğünüz e, korelasyon deniyor bunlara bir şeyi bir şeyle işte ilişkilendirme işlemi. Buna benzer korelasyonlar başka özellikleri için yapılıyordu galaksilerin. Hiç de düzgün doğrular çıkmıyordu. Ondan sonra o konferansta da 2000 senesinde teorisyen bir astrofizikçi dedi ki ya sizin elinizde bu data var da, siz bu korelasyonlar yerine gidin işte o yıldızların hızıyla karadilin kütlesini bir eşleyin bakayım o büyük ihtimalle orantılı çıkacak dedi. Ondan sonra bu iki grup hiç vakit kaybetmeden iki günde hemen o yayınları gönderdiler. Aynı derginin arka arkaya iki sayfasında yayınlandı bu çalışma ve aynı konu üzerinde. Bu çok kısık olan bir şey değil. Ee, her günde atıf almaya devam ediyor. Yani dün akşam tekrar bakmıştım. 3600'ün üzerinde atıf almış durumda. Bu, bu sebebi bilinmiyor değil mi? Yani neden böyle? Bilmiyoruz. Evet bilmiyoruz. Yani nasıl oluyor da galaksiler ta merkezlerindeki... ...kara delikle etkileşiyorlar. Işıktan hızlı etkileşme olabilir mi? Hayır, ışıktan hızlı bir etkileşme değil. Burada daha çok yani yorumlamaya çalıştığımız şey... ...galaksiler evrimleşirken acaba... ...kara delikleri de orada ve bunların... ...zaman içindeki evrimi mi birbirini etkiliyor? Öyle şeyler olabilir ki... ...kara delik yapımında bir şeyler olur. O bir şeyler gider <gülüyor> galaksinin dış kısımlarında... ...başka bir şeyleri etkiler. Ve bu yüzden işte o iki e, nicelik birbiriyle zaman içinde ilişkilendirilebilir hale gelir. Yoksa ışın hızıyla çok fazla bir alakası yok. Bir de yine açık problemlerden bir tanesi eğer acaba bu evliyi şöyle aşağılara doğru getirecek olsaydım buralarda da cisim var mıydı? Çünkü size konuşmanın başında yıldız kütleli kara deliklerden bahsettim. Dedim ki 3-5 güneş kütlesi bunların. Bir de sonra milyar dedim. Peki aradaki kara delikler nerede? Neden mesela hiç bin kütleli kara delik yok? İki bin kütleli, güneş kütleli kara delik yok. Bu da henüz anlaşılmamış konulardan bir tanesi. Ancak çok büyümemişler. Ekeci. Efendim? Daha büyümemiş. Ama işte çok küçük olunca da görebiliyoruz. Yani üç güneş kütlesi olan kara delik var. Aradakiler daha büyüyecekler. Bence öyle değil ama <gülüyor> öyle de diyebiliriz. Peki bu kare deliklerin çekim kütlesinden daha güçlü çekim kütlesi olan oluşumlar var mı? Yok. Yok. Yok. Yok. O zaman niye daha yani çok çekim kütlesi o kadar büyük olmasına rağmen çok yakındaki misine etki ediyor? Yani düşünüyor <gülüyor> ki her şey işte evet, o yüzden zaten ben de o şey grafik bile denemez de o ölçekleri gösterdim. Aslında kara delik o kadar öyle korkulacak bir şey değil, belli bir etki e, alanı var. Onun dışında da e, objeleri etkilemeyen. bir nesnedir kara delik? Öyle her her şeyi yutmaz. Hatta yani çok yakınına bile gitseniz, sizi yutabileceği belli bir süre vardır o bile hemen pat diye oluvermez yani o bahsettiğim diskler evet kara delikleri besliyor ama onların bile bütün maddesini kara üstüne aktarmanız işte yine milyon milyar yılı bulabilir. Maddekleri aslında sonsuz zaman Yani ben buradaki gözlemci olarak şuradaki kara deliğin bir şey düşüyorsa onu düştüğünü asla görememezsiniz. Evet onu zaten yani. zaten Doğru söylüyorsun. Hani... Derin uzaklıkta sonra Hı -hı. o derin yakınına gelince etkinin nedeni şey uzayın ve e, zamanın çok eğilimli olması. Evet. Derin uzaklıkta Newton yandığını evet. çok şey onu kabul ediyor ama çok yana çok yakına geldiğinizde evet. erin etkisi çok görüyorsunuz. Zaman zamanın yavaşlamasının etkisini de çok görüyorsunuz. Zaten bu e, cisimlerin hani belki de şey ilginç tarafları ve de böyle bir matematikçi, fizikçi ya da astrofizikçiye başka şey ifade etmeyenlerde bu yönden ilginç bir şey. Size göstermeye çalıştığım gözlemler teknik nedenlerden dolayı Karadiliğe çok fazla e, yaklaşmamıza yani çok yakınlarında gözlem yapmamıza izin vermiyor ama verecek e, bir takım gözlem aletleri yolda 5-10 sene içinde o tip gözlemler yapabiliyor olacağız. İşte o zaman da gerçekten kara deliklerin etrafındaki eğrilik bükülmüş uzay zaman nasıl davranıyor? Genel göreliliğin takım belki testlerini gerçekleştirebiliyor olacağızdır bu cisimlerin gözlemleri sayesinde. Ama şu anda sadece Newton rejiminde yani kara delikten epey bir uzakta Zamanın bükülmesi, e, zaman okunun bildiğimiz zaman Hı -hı. okunun, yani entropiye bağlı zaman okunun dışında da zaman anlayışını içeriyor? Ee, Bilmiyorum, ben onu aslında şey olarak söyledim, hani uzay zamanı yani, Uzay şey de de zaman oku veya yavaşlayınca, şimdi yine hep deniliyor ki entropiye göre zaman oku bir tarafa gidiyor. Hı -hı. Şimdi burada optik diyor, yani sapıyor, biraz homşeye gidiyor, biraz bakkala diyor. Biraz yavaş yavaşlıyor ve yalnızlıyor mu oluyor? Yani evet. anlayıp değil, yani. o mu oluyor? Sen cevapla, çünkü gerçekten bilmiyorum. Yani soruyu da anladığını düşünüyorum ama hani bir şey söylemeyeyim. Şimdi, çünkü evet. öyle öyle söyledi. Zaman evet. yavaşlıyor dedi, yavaşlayınca, evet. yani eğiliyor dedi. Bilmiyorum, yanlış mı anladın mı? E zaman eğiliyorsa ve yavaşlıyorsa... Yani zaman yavaş, uzay zaman eğiliyor. Evet. Zaman yavaşlıyor, uzay eğiliyor. Tamam. Yani, zaman da eğiliyor. Hayır, zaman da e, yavaşlıyor. Yani, uzay zaman eğrilmesi var, evet. uzay eğrilmesi var, zamanın yavaşması var. Evet. Yani zaman hüzülüyor, eğilmekte yön yani yön... Ha Aslında o da değişiyor. Yani aslında başında Ayşe şey dedi, işte, şıvanç yarıçapı. Ee, Karaleli anlatırken işte ışık hızından büyük kaçma hızı gerektiren cisimler aslında benim bu durum bundan daha vahim. Evet. Çünkü e, genel görüntüde bir ışık konisi var. Işık konusunda çakışan şeyler birbirleriyle etkileşiliyor. Ne lense genel Siz Karadere'ye geldikçe o ışık dönüyor. Siz Karadere'nin yazı çapını geçtiğiniz anda zaman oku, zamanın yönü uzaysal koordinatlara dönüşüyor. Yani zaman uzaysal bir yönleniyor. Orada Karadere'nin içindeki antrotik Düşüyor. Ama karar ele dışarıya e, sağlığa entropi maksimum oluyor. Yani karar hiçbir şey gitmiyor ama karar kendisi aslında haki ışını veren ışını yapıyor. Yapabilirsiniz. Yani. Ama e, siz karar içine girdiğiniz anda nasıl ki? Zaman şey, Uzaylı şöyle, uzaylı siz isterseniz böyle ileri geri sağa sola hareket edebiliyorsunuz istediğiniz yer. Karar içine girdiğiniz anda istediğiniz yere hareket edemiyorsunuz. Zamandaki gibi tek bir yere ayak tutuluyoruz. Ama tekillik. Yani o da aslında şey, yavaşlıyor demek bile o, doğru değil. Sani duruyor gibi bir şey bile denebilir o, yani. Evet ona önemli şeylerim. Gelen göre konuştuğumuz anda görevi konuşmak zorundayız. Kime göre? Ayşe şuradaki karalayla atlarsa, ben Ayşe'nin karalayla düştüğünü asla görmeyeceğim çünkü. Çünkü ben göz ardı etmiş bir zamanda sürekli ona doğru gidiyor gibi görüncem. Ona. Fana göre. Ama hiçbir zaman içine düştüğümü görmeyecek. Ama Ayşe'nin kendisi iki dakika sonra merkeze evet. gidip. Ben kötü durumda. Yok korkma. Evet. <gülüyor> yani ama özgür biri. Onun şey. onu saatiyle ve farklı çalışıyor çünkü. Şimdi yani. sizin bu Aniştayn köresine gelen görevli bir sonsuzluk var ya yani noktasal sonsuzluk. tekillik evet. tekillik diyoruz buna. Evet. E şimdi bu. Yani şey değil yani çözümü olmayan bir şey. Yani orada fizik yasaları geçeceğini değil artık. Zaten kara deliklerin içinin fiziğinden çok bahsetmiyoruz ama biz evet. aslında hani bahsettiğimiz en çok belki duymuşsunuzdur kara delik fiziyi şudur budur diye. Ee, çevresi işte, biraz çevresi, çok yakın çevresi. Bir de bu dönen kara delikler için daha ilginç bir durum var. Hani bir iş var, sihirli dedim. Bir de kara delik dönüyorsa o biraz dışarı atılıyor dedim ya. İşte o kara deliğin. Dönmüyor hesaplanan şvartz cilt yarıçapıyla birazcık daha bulunan yarıçapı arasında bir bölge var. Bu hmm. döner kara delikler için tanımlı. Orada e, bir takım fiziksel süreçlerin nasıl işleyeceği çalışılabiliyor. Ama bu kara deliğin hmm. içi değil orası. Hmm. Henüz içi değil. Yani katmanlı olarak. Erdozferle ilgili bir merkezinde fakirlik var ama kara deliğin değil. Hmm. Yani kara deliğin erken çekilse varsa teoride bir problem var böylelikle. Evet. Evet. Evet. Orayı anlamamız için kütle çekil kurumlu ihtiyacımız var. Ama evet. şey genel görüntü ki iyi anlatıyor yani olaylıklar. Evet. Yeni fizik bulsam da yeni fizik kara deliği yok etmeyecek. Tekillikle ilgili bana yeni bir takım şeyler söyleyecek. Kaldı yani, ki bugün evrende yani, yani kara delik dediğimiz şeyleri... Yani, evet onunla ilgili bir şey söyleyecek anlamında söylemedim. Zaten kara delik denilen şey dedim ya ben bir astrofizikçi perspektifinden konuşacağım. Bir fizikçiye sorsanız o bahsettiğiniz tekilliklerden size çok bahsedik. Diyecektik işte bunlar Einstein alan denklemlerinin birer çözümüdür. O çözümlerden bir tanesi işte hiç dönmeyen olduğu yerde duran kara deliklere karşılık gelir. Başka bir çözümü ee, bir açısal momentumu olan dönen kara deliktir. Başka bir çözümü işte Newman kara deliği denilen e, şeyi olan nedir onu da elektrik yükü olma olasılığı olan ama dönmeyen ve bir diğeri de elektrik yükü olan ama dönen kara deliklerdir şeklinde yine onu tamamen şu perspektifin dışında inceleyebilirdik. Dediğim gibi Astrofizik açısından olaya baktığımda ben şunu görebilmek istiyorum. O karadeliğe o kadar yaklaşıyor olabilmeyelim ki karadelik fiziğinin bana önerdiği şeyleri test ediyor olabileyim. Şimdiye kadar yine dediğim gibi o tip gözlemleri yapamıyorduk ama bundan sonra bu önümüzdeki 5-10 sene içinde o tip şeyleri artık yapıyor olabileceğiz. Benim doktorumu da yaptığım Münih'teki Max Plan Key sırf bu amaca hizmet etmek için senelerdir dizayn edilen ve bitim aşamasına gelmiş olan Gravity isminde örneğin bir alet var. Samanyolu'nun merkezindeki kara deliğin çok yakın bölgelerini tarayacak ve orada işte şey genel görevliğin bir takım hipotezlerini sağlamlaştıracak ya da işte çürütecek vesaire gibi. Ama şu anda sadece bu gösterdiğim indirek gözlemlerle yaşamak zorundayız. Bir de işte şey birkaç açık problem daha gene güncel e, dünyada neler oluyor? Bu kara deliklerin nasıl büyüdüğünü bu kadar bilmiyoruz. Kütle evet. Bir yani milyon kütle. Bir yani milyon kütle nasıl oldu? Nasıl oldu? Çünkü, yani bu büyüklük artıyor mu acaba? Yani şöyle bir çıkarım yapabiliyorsunuz. Kütle ne kadar artarsa çekim kuvvet de artıyor. Çekim kuvvet arttıkça içine düşen e, isimler artıyor, isimler düştükçe evet. kütle de artıyor. Evet. Dolayısıyla yani bu sonsuza Onu, doğru, cikim doğru, cikim doğru cikim Onu aslında doğru. öyle düşünebilirsin ama, ama şöyle yok. bir şey bir var. Mesela, bir Birincisi, bir şey e, kara delikleri besleyecek, kendi yakınlarında yani üzerlerine madde düşmesini sağlayacak e, ortam her zaman yok. Dolayısıyla karabeliğin besleyecek hiçbir şey yoksa etrafında o zaman üstüne de hiçbir şey düşemez. O zaman kütle aktaramazlar. Bu bir. İkincisi de yine dediğim gibi istediğiniz kadar yaklaşın. Bir cismin başka bir şeyin üstüne düşüyor olması demek. Onun nasıl ifade edelim? Kütlesi ve momentumuyla ifade edilen bir şeyin yok edilmesi demek. O yok edilme ancak belli bir sürede oluyor. Mesela gün kütlesi 1 milyon kütleli olan bir kara delik olsun. Onun çok yakında maddeyi götürün. Gene de 1 ila 10 milyon yıldan önce bütün o maddeyi kara deliğin üstüne aktaramıyorsunuz. Bu bu kadar hızlı bir süreç değil. Yani ben bunu götürdüm buraya koydum o da pş, dedi yüktü. Böyle olmuyor. Ancak kademeli kademeli çok yavaş çünkü bu bir yörünge hareketi öyle düşünecek olursak. deliğin etrafında yörünge hareketi yapıyor. deliğin yutması demek bir dış yörüngeden bir iç yörüngeye, ondan sonra bir iç yörüngeye, bir iç yörüngeye bunun böyle bir spiral hareketi yaparak üstüne akması demek bu da yavaş bir süreç. Dolayısıyla milyar güneş kütleli bir karadelik bile olsa evrendeki bütün maddeyi yutmaz, yutamaz. Zaten e, etraflarında da her zaman o kadar e, yemek bulunmuyor. 3 saatce zaten yutmuş olurdu. O kötü de, bir şey olur. Ama birazcık 3 saatte siz böyle. bir açıklama yaptınız, o 2, 3 paragraf önemli. Değil. Hangisi? Er, evrenin erken dönemlerinde. Evet. E, şimdi o karadeliklerin tabi neden bu kadar büyüdüğünü bir kere bilemiyoruz yani. O dediğim gibi o süreç çok yavaş bir süreç. Bir de Hızlı bir süreç bile olsaydı acaba milyon güneş kütlesine nasıl ulaşılır? Şimdi biz dedik ki yıldızlar çöküyordu, ölüyordu, ilgiler. Sonunda da 2-3 güneş kütlesi bir şey oluşuyordu. Ya şimdi onu besleyen süreç yavaş. Nasıl olacak da milyon güneş kütlesine ulaşacak? İşte o zaman da e, kozmolojik simülasyonlar dediğimiz bir takım şeylere başvuruyoruz. Diyoruz ki belki de evrenin erken dönemlerinde Yıldız diye tanımladığımız şey bugün bizim etrafta gördüğümüz yıldızlardan farklıydı. Belki de onlar öldüklerinde öyle 3-5 güneş kütleli kara delikler değil, işte 100.000 neyse o kadar büyük kütleli kara delikler oluştu. O zaman da, o zamandan buraya kadar geçen sürede o kara delikleri milyon güneş kütlelerine ulaştırmaya yeter. Ama eğer o yıldızlar bugün bildiğimiz yıldızlar gibiyse, o zaman yetmez. İşte orada gene bir problem var bu o kare En yüksek kütle bir yıldız için zaten güzel diyor. Daha fazlasına ışının basıncı... İşte o şu anki... Yani, dağılacak yani. Ama o işte şu anki bilgili, yani nasıl diyeyim, şu anki yıldızlar için öyle. Çünkü o dengeleme süreci dediğin şeyin içinde o yıldızın metal bolluğunun, şusunun, busunun bir sürü etkisi var. O basıncı destekleyebilen... Ee, ışının basıncını destekleyebilen yıldızın metal bolluğunun ne olduğu önemli. G'nin geçmişte daha büyük olabileceğini düşünüyor musunuz? G kütle çekim sabiti. G'nin değişimi ile ilgili evet, o tip çalışmalar var ama onlar bu böyle şeyleri Hadi açıklamıyor. Ya yani, G büyük sen ölçebilirsinler. Geçmişte G çok büyüktü. O kadar hızlı bir değişimi yok ama G'nin. Hayır bugün yok ama G'yi neye göre? Zamana G. göre değil. evlenin yarı çapının göre değiştirirseniz hı hı. enflasyon döneminde evler 60 kat artıyor yarı çap. Bir dakika enflasyon döneminde oluşmuş Hayır, o zaman. Yani yarı çapının çok hızlı değiştiği hı hı. daha erken dönemlerde G çok büyük olabilir. Bugün yarı çap az değiştiği için bugün G'nin değiştiğini fark edemiyor olabilir. Hey, anladım da, şimdi e, evrende aşağı yukarı ilk yıldızların ne zaman oluştuğunu biliyoruz biz, yani o da bayağı aslında evrenin hani erken dönemi diyorum ama gene de senin bahsettiğin işte o, o şeylerin epey ilerisinde bir zaman, o ilk yıldızlar oluşmaya başladığı anda bu e, genin eğer değişiyorsa değerinin ne olabileceği hani o işi yapar insanlar tarafından hesaplanıyor. O, Buna çok etki etmiyor. Buradaki düşünce belki de o yıldızların metal bollukları yani içinde ne kadar hidrojen, ne kadar işte şu bu var vesaire dengesi bugün bildiğimizden farklı olabilir. İşte o durumda o yıldızlar için maksimum kütle denilen şey o senin söylediğin 100 güneş kütlesinden epey daha fazla olabiliyor. O zaman da onların oluşturacağı çekirdek karadelikler belki de 1000 güneş kütlesi, 10.000 güneş kütlesi olabilir, belki. Şimdi de şöyle de var, biz göre hep küçükten büyüğe doğru düşünüyoruz. Yani önce bir küçük karadelik var, madde yutarak büyüyor. Hı. Ama tam tersini de Önce büyük karadelik var ve bu dağılarak daha küçüklerini oluşturuyor. Ve bu şekilde kollar oluşuyor. Yani aslında o kollar, hani spiral kollar var ya, hepsinin başlangıçta yoğun büyük bir kaliteli olduğunu düşünün. Sonra bu dağıldı ve dağılırken de kollar oluştu. Böylece, yani tersten bakmak lazım. Küçükten büyüğe değil, hani insan doğuyor, ceninden yaşlanıyor, geliştiriyor böyle alıştığımız için, her şeyin de böyle olduğuna inandığımız için onu da öyle düşünüyoruz. Tam tersi de olabilir dediğim şekilde. Yani Aslında İtalya çok olamaz. çok büyük sonra dağılıyor Şimdi şu nedenden dolayı olamaz. Kara delik dediğim şey zaten hani tanım gereği ee çekimsel ee kuvvetin çok çok çok çok yüksek olduğu bir nokta olduğu için kara delik öyle hani çekirdeğin parçalandığı gibi parçalara ayrılmaz yani eğer ayrılan bir cisim değilse o zaman kara deliğin tanımı o değil zaten o başka bir tür cisim olabilir evet. Artı bir kez kara delik haline eriştikten sonra yani üzerinden hiç ışık alamayacağım bir hale eriştikten sonra o tekrar benim bildiğim e, madde yapısına dönüşüp de o bahsettiğiniz sarmal kolları vesaire oluşturmaz o sarmal kolların üzerinde gördüğünüz şeyler çok net bizim gözlemlerde görebildiğiniz işte e, genç yıldızlar, molekül bulutları yani ışıyan etrafta gördüğünüz gibi cisimler. Bir kara deliği oralara böyle serpiştirecek bir olsaydınız. Başlangıçta büyük bir yıldız Hı. vardı ama böyle makro biliyorsunuz diyelim. Hani bir milyar e, güneş kadar. Sonra bu dağılıyor ve geriye kalan kara ortada kalıyor fakat kollar oluyor. Yani ben öyle düşünüyorum ama belki tabii bu bir fikir. Yani bir potansiyel ama ya çekirkeyeti çekirkeyeti. O onu yani. dağıtmak için de evet. o yıldızdan çok daha güçlü başka bir enerji kaynağı var evet. mı yok evet. yani yok. Yani çünkü yani yıldızların çekirdeğinde çok fazla enerji var. Dağıtmak işte. için bir enerji bulunmaz da yok yani? Bir, Öyle bir enerji bir şey yok. Entropi yani. var yani bu süreç entropinin maksimize edildiği süreç tarafı. Sin <Gülüyor> oldu sin dediğim gibi ama hiç. Entropinin azalması lazım. Onu, orada yani doğal olarak bir şey değil. Yani. Evet, en azından global olarak. böyle <gülüyor> bir şey yok. Yani. Abdette. <gülüyor> <gülüyor> Onları karıştırmazsak daha iyi olur. <gülüyor> ben kara delikleri anlamakta yeterince zaten zorlanıyorum. Beyaz <gülüyor> yüceler var mı? Beyaz yüceler. Onlar başka. Beyaz yüceler başka bir sınıf. hani kara delik oluşturmamış yıldızların, güneş gibi noktaları oluyorlar. Evet, isim konusunda da gördüğünüz gibi bayağı yetenekliyiz. Biz böyle çeşit çeşit isimler üretebiliyoruz. Şimdi bileyim, Samanyolu'nun merkezinde, çünkü gökadalardan bahsediyordum. Başka gökadalarda nasıl gözleniyor bu şeyler? Ondan bahsettim. Bir de bizim kendi içinde yaşadığımız bir gökada var. Samanyolu diyoruz biz ona. İşte onun merkezinde de kütlesi, 4 milyon güneş kütlesine yaklaşan bir kara delik var. Bu belki de bizim ee, bir cisme kara deliklememize en çok sa olanak sağlayacak gözlem detayını bize veren bir nesne. Çünkü çok yakın yani diğer gökadalarla karşılaştırdığında kendi gökadımız olduğu için biz ona çok yakınız ve etrafında dönen yıldızları tek tek görebiliyoruz. Bu gerçekten de çok ilginç bir durum. Samanyolu şu anda biraz önce bahsettiğim gökadalar gibi aktif bir gökada değil. Yani Samanyolu'nun kara deliği şu anda beslenmiyor. Olduğu yerde duruyor. Üzerine madde akışı yok. Ya da varsa bile çok çok çok az. O yüzden de açlıktan bayılmak üzere olan bir kara delik var. Bizim gelişir. Gelişemiyor. Gelişemiyor ve fakat etrafında gene de kendisinin etrafında işte yörünge hareketi yapan cisimler var. Mesela çok genç yıldızlar var, yaşlı yıldızlar da var, bir takım molekül bulutları var. Bu gösterdiğin diyagram, işte bu kara deliğin etrafındaki yıldızların hareketini şematik olarak gösteriyor <gülüyor> diyeceğim. Ama aslında neredeyse şematik değil, konuşmayı bitirdikten sonra ilgilenen olursa bir video göstereceğim. O video bu yıldızların zaman içinde kara deliğin etrafında nasıl bir hareket yaptığını gösteriyor. Bu gerçekten inanılmaz bir şey. Bir anlamda şanslıyız çünkü kendi gökadamız olduğu için e, çok detaylı bir biçimde bu gözlemleri yapabiliyoruz. Öyle ki örneğin şu karadeliğe en yakın geçtiği görünen yıldız kara deliğin etrafındaki bir yörüngesini 15 yılda tamamlıyor. 15 yıl astronomik ölçeklerde çok küçük bir şey. Yani 15 yıl bekliyorsunuz, 15 yıl bir yıldızı gözlüyorsunuz. O bir şeyin etrafında dönüyor. Neyin etrafında döndüğünü görmüyorsunuz ama dönme hızını hesaplayabildiğiniz için ve her noktada işte şu yarıçapı vesaire hesaplayabildiğiniz için bu görüngenin Sebebi olan merkezi kütlenin ne kadar olacağını o yıldız size söylüyor. Tek bir tek o da değil. Gördüğünüz gibi burada daha bir sürü onlarca yıldız var. Bu yıldızların hepsini biz bugün çok net bir biçimde tek tek gözlemleyebiliyoruz. Şimdi bu yıldızlar genç yıldızlar. Yani şurada o yörüngeleri gösterilen yıldızlar var ya. Bunlar genç yıldızlar. Bunların genç yıldız olması da çok acayip bir şey. Çünkü normalde yıldızlar şurada benim çizmeye çalıştığım gibi molekül bulutlarından oluşurlar. Bu molekül bulutları belirli koşulları altında kendi üstüne çöker, topaklanır. Yıldız denilen şey de zaten odur. Ve fakat eğer bu bulutun yanında böyle bir karadil varsa bulutun bir tarafı karadiliğe doğru çekilir. O kadar çekilir ki şu çökme yıldız oluşmasına sebep vermesi gereken çökme gerçekleşemez. Dolayısıyla çok büyük kütleli kara deliklerin yanında normalde bulutlar kendi üzerlerine çöküp yıldız oluşturamazlar. Ama bizim galaksinin merkezinde şurada e, yörüngelerini gösterdiğim 5-10 tanesinin haricinde 100 tane daha çok genç yıldız var. İşte bu da açık problemlerden bir tanesi. Diğer açık problem. Bizim saman yolundaki kara delik neden beslenmiyor, onu da bilmiyoruz. Acaba bu kara delikler arada bir yemek yiyor, arada bir yemiyor mu? ne oluyor? Bir şeyler oluyor olmalı ki. Bazen ee, yemek yemeye başlıyorlar, bazen de başlamıyorlar. O çekim kuvvetinin içinde olduğu halde mi? Çekim kuvvetinin içinde değil, civarında ama gene de kara üstüne hiçbir akış gösteren madde yok. Ama zaten yani sizin anlattığınızı sadece o, o alanın dışında kalıyorsa, düşmemesi olağan. Evet ama direk üstüne düşmesi gerekmiyor. Yine de kare deliğin etrafında belli bir madde topaklanması olmasını bekleyebiliriz. Bunun etrafında ise hiç madde yok. Yani gaz madde yok. Sadece yıldız var. O çok ilginç bir şey. Ama belki de eskiden böyle değildi. Hatta yeni yeni gözlemler bundan 1-2 milyon yıl önce belki Samanyolu'nun da aktif bir galaksi olabileceğini söylüyor. Şimdi bu mülkte yapılacak alet hı hı. Bir, bir çeşit teleskop mu? Bir çeşit teleskop, teleskopunu. İçine bakmayı sağlayacak. Karaden'in içine değil ama çok yakın civarındaki şeyleri birbirinden ayırt edebilecek. Dolayısıyla maddenin hareketini o eğri uzayda e, hareketini gözlemleyebileceğiz. Evet biz de bir kolun üzerindeyiz bu zaman yolunda. Acaba <gülüyor> bizim bulunduğumuz noktadan şeyi göremiyor muyuz o göremiyoruz. O zaten bizim galaksi içinde bulunduğumuz yerin bir şanssızlığı. Çünkü sarmal kol şöyle bir şey ya da sarmal galaksi düz bir yapı. Yani eliptik gibi değil. Düz bir yapı. Biz de o düzlüğün içinde bir yerde yer alıyoruz. Tutun ki şurası merkez olsun. Biz burada bir yerde yer alıyoruz. Ve bakmaya çalıştığımız şey direkt şöyle bakış doğrultumuzda. Ve o bölgede Merkeze gidene kadar daha başka bir sürü şey var. Bulutlar var, işte gaz, toz, bir sürü şey var. Hayır, o, o açıdan da değil, biraz da uzak olduğu için. Yani şimdi iki tane uzakta cisim düşünün, şu karşıdaki binalara bakın. İşte şu mesafedeyken iki binanın birbirinden ayrık olduğunu görürsünüz. Biraz daha uzaklaşın, göremezsiniz. Daha da uzaklaşın, o ikisini sanki e, yapışıkmış gibi görürsünüz. Bir süre sonra da hiç göremezsiniz. Arada hiçbir şey olmasa bile kaldı ki bir de arada bir sürü sorucu madde var. O yüzden de bu gözlemle etmek zor. Yine de ben size bu konuşmada kara deliklerin var olabileceğine dair birkaç gözlem sonucu sunmaya çalıştım. Ama dediğim gibi olayı bu tutturamadığımız için henüz %100 şu cisim kara deliktir diyemiyoruz. Bir, bir sürü başka olasılığı ileri ama diyemiyoruz. Buna rağmen kara delik içeren teorilerin çoğu kendi içinde tutarlı yani e, en azından kendi öne sürdükleri varsayımlarla çelişmiyorlar bu da iyi bir şey bir de kara deliklere alternatif olarak ortaya atılan modellerin e, sağlam teorik ve aslında gözlemsel şeyleri de yok yani destekleri yok bu konuşmayı hatırlarsanız ben bir iki hafta önce verecektim aslında İyi ki vermemişim. Çünkü şu yeni sonucu da sizlerle paylaşmak için oldu. Evet, evet. <gülüyor> belki bunu Türkiye'de daha önce tartışan bile olmamıştır. Makale çok yeni. Çünkü ben gördüğüm zaman yerimden hıpladım neredeyse. Bizim Samanyolu'nun merkezindeki işte o kara delik bir makaleydi. Hani dedim ya biraz önce bir cismin kara deliğin gelgin salonuna girip de parçalandığını görmedik. O bir teoriydi. İşte şu makalede, bu insanların yazdığı ki yazarlarından büyük çoğunluğu arkadaşım olur. Bir tanesi de doktor ögürümle yer alan hocadır. Çok güvenirim çalışmalarına. Ee, iddia ettikleri şey, bizim kara deliğin çok yakınında kütlesi, işte yaklaşık dünyanın kütlesinin 3 katı kadar falan olan ve kara deliğin üstüne böyle son sırat hareket eden bir bulut gözlediler. Ve önerdikleri şey 2003 senesinin yazında, büyük ihtimalle bu bulutun karadelik tarafından parçalandığına ve o parçalanma sırasında da ortaya çıkacak ekstra bir ışınıma şahit olacağız gibi bir önerileri 2013. var. 2013'ün yazında. Ama bunun hani astronomik ölçekte ne kadar ilginç bir şey olacağını tahmin edebilirsiniz. Çünkü normalde bizim zaman ölçeklerimiz çok büyüktür. Yani olaylar binlerce yılda ya da milyonlarca yılda olur ve siz onu gözleyemezsiniz. Bu işte doğanın bize sunduğu artık tesadüfi bir durum olacak. Eğer önerilen şey gerçekleşmezse bile güzel bir şey olacak. O zaman da modellerimizin içinde neleri yanlış yapıyoruz onları eleyebileceğiz. Diyeceğiz ki Aa evet, bu model bu şekliyle doğru olsaydı şu ışınımı görmem gerekiyor. O da tam söylediğin burada. Hmm. Yanlış söylediğin tam bu. Evet bu çok güzel bir şey olacak. Yani bu gözden sonuçta şuna karadeliciz. Evet gerçekten o bir karadelik Öyle mi? Eğer beklenen ışınım gerçekleşirse çok büyük olasılıkla diyeceğiz. Yani şu anda zaten o yıldızların gözleminden vesaire e, bunu diyebiliyoruz. Çok büyük olasılıkla o bir karadelik diyoruz. Ama eğer bu ışınımı da e, algılayabilirse bu grup o zaman bilmiyorum. Karadelik adını da verir o zaman. <gülüyor> Verebilir evet. <gülüyor> zaten o civarında gördüğünüz yıldızlara falan hep kendileri isim verdiler. Yani Dolayısıyla yani onu üreten şey siz olduğunuzda istediğinizde dersiniz. Dolayısıyla yayında kalırsanız e, hep beraber göreceğiz. Karar verilmiş Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.